Yunus Suresi Netim 170 Elif, Lam, Ra İşte bunlar o yasalar içeren kitabın ayetleridir. İnsanları uyar ve inananlara Rablerin nezdinde kesinlikle kademe sıdk yani hoş gelişler, mutlu yaşamlar olduğunu müjdele diye Kendilerinden olgun bir adama vahyedişimiz onlara tuhaf mı geldi? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, hiç şüphesiz bu elçi, bu kitap kesinlikle apaçık büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir, göz boyayan etkili bilgilerdir, dediler. Necm 171 Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, işi yönetip duran Allah'tır. Dünyada yardım edecek, destek olacak kişi ancak O'nun izninden, bilgisinden sonra yardım edebilir. İşte bu Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk ediniz. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O halkı ilk baştan oluşturur. Sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri nasipleri hakları olan paylarıyla karşılık vermek için geri döndürür. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, küfürleri Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kaynar sudan bir içki ve acıklı azap kendileri için olanlardır. O, güneşi bir aydınlık, ayı bir ışık yapan ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye aya menziller ayarlayandır. Allah bunu ancak gerçekle oluşturmuştur. O, bilecek olan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Şüphesiz gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde oluşturduğu şeylerde Allah'ın koruması altına giren bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Necm 172 Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olan, onunla tatmin bulan şu kimseler ve kendileri bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize duyarsız, ilgisiz olan kimseler, işte bunlar kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer ateş olanlardır hiç şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan şu kimseler, imanlarından dolayı Rableri kendilerine kılavuz olur. Bol nimetli cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları, Allah'ım sen her türlü eksiklikten arınıksındır. Ve onların oradaki selamlaşmaları selamdır. Sağlık, esenlik, mutluluktur. Dualarının sonu da tüm övgülerin alemlerin Rabbi Allah'a olduğudur. Necm 173 Ve eğer Allah insanlara, Onların hayrı çarçabuk istedikleri gibi kötülüğü alel acele verseydi, onlara kesinlikle kendi sürelerinin sonunu gerçekleştirirdi. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayanları, azgınlıkları içinde bocalayanlar olarak terk ederiz. Ve insana sıkıntı dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken, dikilirken bize kesinlikle yalvarır. Kendisinden sıkıntısını gideri verdik mi de sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yal varmamış gibi aldırmadan geçip gider. Sınırı aşanlara yaptıkları şeyler işte böyle süslenmiştir. Ve andolsun ki sizden önceki kuşakları şirk koşarak küfrederek yanlış yaptıkları zaman değişime yıkıma uğrattık. Ve onların elçileri açık belgelerle gelmişlerdi. Zaten onlar inanacak değillerdi. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel edeceğinize bakalım diye onların sonrasından sizi yeryüzünde onların yerine getirdik. Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir dediler. De ki onu kendimin öngörmesiyle değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana yoluna uyuyorum. Rabbime isyan edersem kesinlikle büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Allah dileseydi ben Kur'an'ı size okumazdım ve Allah Kur'an'ı size bildirmemiş olurdu. Ben de Kur'an'dan önce Kesinlikle içinizde bir ömür kalmıştım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Öyleyse Allah'ın aleyhine bir yalanı uyduran veya onun ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanlayan kişiden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Hiç şüphesiz bu günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar, Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınıktır. ...ve çok yücedir. Ve insanlar... ...sadece bir tek... ...ümmet idiler. Sonra... ...ihtilafa düştüler... ...ve eğer Rabbinden bir söz... ...geçmemiş olsaydı... ...ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında... ...aralarında hüküm... ...kesinlikle gerçekleştirilmişti. Ve onlar... ...ona Rabbinden bir alamet... ...gösterge indirilseydi ya, ...diyorlar. Görülmeyeni... Duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmek kesinlikle Allah'a aittir. Hadi bekleyin, şüphesiz ben sizinle birlikte bekleyenlerdenim ver. Ve insanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman, ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında onların bir planı vardır. De ki, Plan bakımından Allah daha çabuktur Şüphesiz ki elçilerimiz planladığınız şeyleri yazıp duruyorlar. Netm 174 Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalgalar her yerden gelir. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca, dini Allah için arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, Kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Necim Necim 175 Dünya hayatının örneği bizim gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki gökten indirdiğimiz suyla insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Sonunda yeryüzü süslerini takınıp süslendiği, sahipleri de kendilerinin ona gücü yetenler olduklarına inandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüz vakti ona emriniz vermiştir de, ansızın sanki dün orada hiçbir şenlik yokmuş gibi onu ta kökünden biçivermiştir. Biz, ayetlerimizi düşünecek bir toplum için işte böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Ve Allah selamet, esenlik, güvenlik, mutluluk yurduna çağırıyor ve o dilediği, Dileyen kimseye kılavuz olur. Güzellik yapan kişiler için daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara bulaşmaz. Aşağılık aşağılanmada. İşte bunlar cennet ashabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Kötülük kazanmış olan kimseler de kötülüğün cezası bir benzeriledir. Ve onları bir aşağılık kaplar. Onlar için Allah'tan hiçbir koruyucu yoktur. Sanki onların yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar ateşin asabıdırlar. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. Ve hepsini toplayacağımız, sonra da o ortak koşanlar için yerlerinize, siz ve ortaklarınız diyeceğimiz gün artık kesinlikle aralarını iyice açacağız ve onların ortakları siz sadece bize tapmıyordunuz ki şimdi bizim aramızda ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin kulluğunuzdan kesinlikle bilgisizdik, duyarsızdık diyecekler. Onlar işte burada o zaman herkes ne gönderdiyse O'nun imtihanını verecek ve kesinlikle gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeyler de kesinlikle kendilerinden uzaklaşıp kaybolacaklar. De ki, sizi gökten ve yeryüzünden kim rızıktan duruyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim sahip oluyor? Bunların sahibi kim? Ve ölüden diriyi, Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Ve işleri kim düzenliyor? Hemen Allah diyecekler. O zaman de ki, O halde hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Öyleyse işte o, Sizin gerçek Rabbiniz Allah'tır. Artık, Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne olabilir? O halde nasıl da çevriliyorsunuz? Hak yoldan çıkan kişilere Rabbinin kelimesi gerçekleşmiştir. Şüphesiz onlar imana gelmezler. De ki Ortaklarınızdan önce oluşturup sonra da onu çevirip yeniden iade edecek, diriltecek kimdir? De ki Allah önce oluşturur, sonra da onu iade eder. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortaklarınızdan doğru yolu gösterecek olan kimdir? De ki, Allah hak olan doğru yola kılavuzluk eder. O halde kim doğru yola kılavuz olur? O halde, doğru yola kılavuz olan mı kendisine uyulmaya daha layıktır yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı? O halde size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz? Ve onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Necm 176 Ve bu Kur'an, Allah'ın asları tarafından uydurulan değildir. Lakin, sadece içinde konu edilenlerin doğrulanması ve Tevrat'ın ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yahut, onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, öyleyse siz benzeri bir sure meydana getirin. Allah'ın aslarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz. Tam tersine, onlar bilgisini kavrayamadıkları ve ilk olarak ortaya çıkması kendilerine henüz gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Bunlardan önceki kişiler, böyle yalanlamışlardı işte bak şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanların akibeti nasıl olmuştur onlardan Kur'an'a inanacaklar da var inanmayacaklar da var ve senin Rabbin kargaşa çıkaranları en iyi bilendir ve eğer seni yalanladılarsa hemen de ki benim amelim bana sizin ameliniz de size aittir benim yaptıklarımdan siz uzaksınız. Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Ve onlardan sana kulak veren kimseler vardır. Onlar aklını çalıştırmaz derken sağırlara sen mi dinleteceksin? Onlardan sana bakanlar da var. Fakat sen, körlere, onlar görmeyenler olsalar da sen mi kılavuz olacaksın? Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekil ve yolla haksızlık etmez. Velakin insanlar kendi kendilerine yanlışlar, kendi zararlarına işler yaparak haksızlık ediyorlar. Ve insanlar, Allah'ın onları toplayacağı günde, sanki onlar sadece gündüzden bir saat kalmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalanlayan kişiler, kılavuzlanan doğru yoldan gidenler olmadıklarından kesinlikle ziyana uğramışlardır. Ve biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de yahut seni vefat ettirsek, geçmişte yaptıklarını, yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırsak da sonunda onların dönüşü yalnızca bize olacak. Sonra, Allah onların ne yapacaklarına şahittir. Ve her önderli toplum için elçi olacaktır. O elçileri geldiğinde de aralarında adalet gerçekleştirilmiştir. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ve onlar eğer doğrular iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. De ki ben Allah'ın dilediğinin dışında... ''Kendim için bir zarar ve bir yarara güç yetiremem. Her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Onların sürelerinin sonu gelince artık ne bir an erteleyebilirler ne öne alabilirler. De ki hiç düşündünüz mü onun azabı size geceleyin uykuda veya gündüzün gelecek olsa? Suçlular bundan neyi acele isterler? Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz?'' Yoksa şimdi mi? Halbuki siz onu acele olsun istiyordunuz. Sonra o şirk koşarak, inkar ederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara tadın şu sonsuzluğun azabını denilecek. Kazanmış olduğunuz şeylerden başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve o azap gerçek mi diye senden haber almak istiyorlar. De ki, evet, Rabbime and olsun ki o kesinlikle bir gerçektir ve siz aciz bırakanlar değilsiniz ve eğer ki şirk koşmak suretiyle yanlış kendi zararlarına iş yapmış olan herkes yeryüzünde ne varsa kendisinin olsa onu feda ederdi kurtulmalık verirdi ve onlar azabı görünce pişmanlık duyardı ve aralarında adalet kesinlikle gerçekleşecektir ve onlar haksızlığa uğramazlar. Necm 177 Haberiniz olsun. Şüphesiz göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Haberiniz olsun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Velakin onların çoğu bilmiyorlar. Allah hayat verir ve öldürür ve siz Yalnızca O'na döndürüleceksiniz. Necm 178 Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdekine şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir. De ki, bunlar Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyledir. İşte yalnızca bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, gördünüz mü, hiç düşündünüz mü? Allah sizin için nice rızıklar indirdi de siz onlardan bir kısmını haram ve helal yaptınız. De ki, Allah mı izin verdi size, yoksa siz Allah adına yalan mı uyduruyorsunuz? Ve Allah'a Yalanı, iftira atanların, kıyamet gününe dair görüşleri, inançları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara lütfedendir. Ve onların çoğu karşılığını ödemiyorlar. Ve sen hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan onun hakkında ne okursan oku ve siz ne işte çalışırsanız çalışın, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken, biz sizin üzerinizde şahidiz. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinizden uzak kalmaz. Ve bundan küçüğü ve daha büyüğü ancak apaçık bir kitaptadır. Necm 179 Açın gözünüzü, Allah'ın yakınlarına, yardımcılarına. Ki onlar, inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Kesinlikle kaygı yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlara dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Allah'ın sözleri için değişiklik diye bir şey yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Ve onların sözü seni üzmesin. Kesinlikle hakimiyet, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. O, en iyi işiten, en iyi bilendir. Gözünüzü açın. Göklerde olan kimseler ve yeryüzünde olan kimseler kesinlikle Allah'ındır. Ve Allah'ın astlarından istekte bulunan kimseler eş tuttuklarına tabi olmuyorlar. Onlar Sadece zanla uyuyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü var edendir. Şüphesiz bunda kulak verecek bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Necm 180 Dediler ki, Allah, Çocuk edindi. O bundan arınıktır. O zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur. Buna dair yanınızda hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, şu Allah'a yalan uyduran kimseler kesinlikle kurtulamazlar. O şeyler dünyada bir kazanımdır. Sonra dönüşleri yalnızca bizedir. Daha sonra da küfrettikleri, bilerek reddedip kabul etmedikleri şeyler nedeniyle kendilerine o çetin azabı taktıracağız. Necm 181 Bir de onlara Nuh'un haberlerini oku. Hani o toplumuna, ey toplumum! Eğer benim makamım, görevli oluşum, size karşı çıkışım ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki ben işin sonucunu yalnızca Allah'a bırakmışımdır. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana gerçekleştirin, bana süre de tanımayın. Sonra da eğer yüz çevirirseniz, ''Zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim sadece Allah'ın üzerinedir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum.'' demişti. Buna rağmen yine de onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık. Ve onları gidenlerin yerine getirdik. Ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanlayanları da sudap olduk. O uyarılanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakı ver. Sonra onun ardından kendi toplumlarına elçiler gönderdikte onlar onlara apaçık belgeler getirdiler. Ama daha önce onu yalanlamaları nedeniyle inanmadılar. İşte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız, mühürleriz. Sonra bunların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizde, alametlerimizde, göstergelerimizde Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler ve günahkar bir toplum oldular. Kendilerine tarafımızdan gerçek gelince hiç şüphesiz bu kesinlikle apaçık bir sihirdir dediler. Musa dedi ki: Siz hak için o size gelince, bu bir büyülü sözdür mü diyorsunuz? Halbuki büyülü söz söyleyenler umduklarına eremezler. Onlar, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin ve yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmayız dediler. Ve Firavun, bana en bilgili, etkili söz söyleyen bilginlerin tümünü getirin dedi. Sonunda etkili söz söyleyen bilginler gelince Musa onlara ne atacaksanız atın dedi. Onlar ortaya atınca da Musa sizin getirdiğiniz şey bir göz boyama, aldatmacadır. Şüphesiz Allah onun boş ve asılsızlığını ortaya çıkaracaktır. Şüphe yok ki Allah kargaşacıların işini düzeltmez ve Allah günahkarların hoşuna gitmese de Hakkı kendi kelimeleriyle ortaya koyup gerçekleştirir dedi. Sonra Firavun ve adamlarının kendilerini ateşe atacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi toplumundan bir soydan başka kimse iman etmedi. Ve şüphesiz Piravun yeryüzünde çok üstündü ve o kesinlikle sınırı aşanlardandı. Ve Musa, ey toplumun! ''Siz Allah'a iman ettinizse, sadece O'na teslim olan Müslümanlardan oldunuzsa, artık sadece O'na sonucu bırakın.'' dedi. Onlar da ''Biz Allah'a işin sonucunu bıraktık. Ey Rabbimiz, bizi o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan toplum için ateşlere sürükleme ve bizi rahmetinle kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler toplumundan kurtar dediler. Ve biz Musa ile kardeşine toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın. Ve okullarınızı kıble yani hedef kılın ve salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olun. Toplumu aydınlatma kurumları oluşturun. Ayakta tutun ve müminlere müjde verin diye vahyettik. Ve Musa, Rabbimiz, şüphesiz sen firavuna ve ileri gelenlerine basit dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırsınlar diye. Rabbimiz, onların mallarını sil, süpür ve kalplerine sıkıntı düşür. Çünkü onlar o acıklı azabı görmedikçe, iman etmeyecekler, dedi. Allah, her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Öyleyse, ikiniz doğru yolda devam edin ve bilmeyen kişilerin yolunu sakın izlemeyin, dedi. Ve İsrailoğullarını bol sudan, nehirden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri azgınlık ve düşmanlıkla onları hemen izledi. Sonunda boğulma ona yetişince, gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de inandım, ben de teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Halbuki daha önce isyan etmiştin ve de bozgunculardan olmuştun. Artık biz senden sonra geleceklere ibret olasın diye, bugün seni zırhınla birlikte kurtaracağız. Ve şüphesiz, İnsanlardan birçoğu kesinlikle bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı duyarsız, ilgisizdirler. Ve andolsun İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onları hoş nimetlerden rızıklandırdık da kendilerine bilgi gelene kadar ihtilafa düşmediler. Şüphesiz Rabbin o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında gerçekleştirecektir. Neçm 182. Artık sana indirdiğimiz şeylerin bir kısmına dair kesin yeterli bilgin yok idiyse hemen senden önce kitap öğrenip öğreten kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma, sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma, sonra zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden olursun. Necm 183 Şüphesiz şu aleyhlerinde Rabbinin kelimesi hak olmuş olan kimseler, kendilerine bütün alametler, göstergeler hep birden gelse, Yine de o acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler. Ne olurdu iman edip de imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya? Ancak Yunus'un toplumu ayrıdır. Onlar iman ettikleri vakit basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. Oysa Rabbin dileseydi, elbette yeryüzündekilerin hepsi topluca inanırdı. Artık inanan kimseler olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni, bilgisi olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. Ve Allah, kirliliği, azabı, aklını kullanmayanların üzerine bırakır. De ki, Göklerde ve yerde ne var bir bakın. Ve iman etmeyecek bir topluluğa apaçık ayetler, alametler, göstergeler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. Uyarmalar ne sağlar? Artık onlar sadece kendilerinden önce gelmiş geçmiş olanların uğradıkları günlerin aynısını mı bekliyorlar? De ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz, elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir görevdir. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimin ne olduğunu kesin ve tam olarak bilmiyorduysanız, iyi bilin ki Allah'ın aslarından sizin taptıklarınıza ben tapmam. Belakin sizin canınızı alacak olana Allah'a taparım. Ve ben müminlerden olmamla ve tüm benliğine ortak koşmaktan, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten Hakk'a dönen biri olarak dine döndür. Ve sakın ortak koşanlardan olma. Ve Allah'ın aslarından sana yarar sağlamayan, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma. Buna rağmen eğer yaparsan o zaman hiç şüphesiz sen şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerden olursun diye emrolundum. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek biri yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse o zaman da onun verdiklerini geri çevirecek biri yoktur. O, armağanlarını kullarından dilediğine isabet ettirir ve Allah çok yarlıgayıcı, çok merhametlidir. De ki: Ey insanlar! Rabbinizden elbette size hak gelmiştir. Artık kılavuzlanan, doğru yola giren ancak kendisi için girmiştir. Ve gerçekten sapan da kendi zararına sapmıştır. Ve ben sizin üzerinize sizi ayakta tutan sizden sorumlu biri değilim. Ve sen sana bah yolunan şeye ol. Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret ve Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır.